Nimete bu tezgahı ayarlayan şapkacı bacıdır. Şapkacı bacı dul bir kadındır. Adı ve yaşı unutulmuştur sanki. Genci yaşlısı ona bacı diyor o kadar. Başına sattığı şapkalardan takar. Şişman, neşeli, cömert bir insan. Elbette onun da bir ömrü, bu ömrün bir hikayesi var. Lakin pek hatta hiç gelen gideni olmadığından hikaye bitmiş, kurumuş. O da ikide bir dönüp maziye bakmıyor zaten. Gününü gün edip etrafıyla ilgileniyor. Her haziran sonu, temmuz başında, pazar sakinlerine defolu şapkalardan bir parti dağıtarak sezonu açar. O gün evde yaptığı bir bidon limonatayı getirir. Çaycı palanın bardaklarıyla tüm esnafa dağıtır. Kuyruğa girenler limonatayı içer, şapkayı takıp gider. Kışın bere, kaşkol, kışlık şapka, eldiven satar. Rüzgarlı pazarın rüzgarını yiye ye Suratı tunç kesilmiş, Sıcaktan soğuktan, vardan yoktan, Olur olmaz laftan etkilenmeyen, Kaya gibi bir kadın olmuştur. Nimet'i mahalleden tanıyor. Bakmış bakmış anasına demiş ki, Bu kız burada kuruyup gidecek, Versen bunu bana, Pazarda bir tezgah açalım, İşe yaradığını görünce yüzüne kan, Damarlarına can gelir demiş. Anası, ''Ama nasıl olur bu kız bu haliyle ne alacak ne satacak? Hem o geçit insan seli ortasında iti var kopuğu var, bilmem ki.'' demiş. Şapkacı bacık kadını yağlayıp yüzleyerek, ''Sen razı ol gerisini bana bırak, ben malı alır tezgahı açarım, üç güne varmaz alışır.'' demiş. Nimetin canına minnet. Zaten evin hırgüründen bunalmış, bir işe yaramadığından, ayak bağı olduğundan bezmiş, ''Gideyim anne, izin ver.'' diye yalvarınca, kadın, ''Eh, git bakalım, hakkında hayırlısı.'' diyerek razı olmuş. Kağıt mendil, kalem pil, yara bandı, tükenmez kalem satıyor. Gerçekten de şu saydığımız malları elleriyle yoklayarak tanımış. Küçük tezgahının hangi köşesinde hangi mal var bellemiş, isteyene anında teslim edecek hale gelmiş. Geriye sadece verilen parayı almak kalmış.'' Hani parayı bozmak, üstünü vermek falan var ya, ona da duran yardımcı oluyor. Ayrıca çok cepli bir iş önlüğü var. Cebin yerine göre parayı koyuyor. Yirmilikler bir cepte, onluklar beşlikler ayrı ayrı. Bir de madeni para cebi var. Madeni paraları da eliyle yoklayarak tanıyor. Hiç çaşmıyor, hayret. Bu görmezlerin gözü parmak uçlarındadır inanın. Üst geçitte yer darlığı var. Yeni bir tezgah açmak imkansız yani. Bu sebeple şapkacı bacı nimeti kendi yanına alamamış. Daha doğrusu alacak olmuş da o Nemrut avizeci ile o yaramaz posterci istememişler. Halbuki ikisi de bulundukları yere yayıldıkça yayılmışlar. Yahu bir ufak kör kız işte. Biraz toparlansanız, az sıkışı verseniz bu zavallı da aranıza girip sebeplenecek. Yok. Nuh demiş peygamber dememişler. Şapkacı bacı da lafını esirgememiş hani. Yahu adam mısınız siz diye vermiş veriştirmiş. Sonra bizim Yozgatlı oyuncakçıyı biraz daha köşeye itip Duran'ın yanında yer açmışlar. Şapkacı bacı memnun. Duran demir saftır, çocuktur ama yiğittir. Görüp gözetir ablasını diyormuş. Duran bu, gözetmez mi hiç? Bahar dalı gibi bir yürek var onda. Vallahi ablası yerine koymuş nimeti. Ga deyince ekmek, gı deyince su Nimet işe geldiğinde şapkacı bacıya uğrar Ayaküstü biraz hal hatır sorar Sonra durana yanaşır Birlikte tezgahı kurarlar, cep radyosunu açarlar Bu sırada duran günün havadislerini verir Kim gelmiş, kim gelmemiş Sabah sabah kim kimle ağız dalaşı etmiş Kim ne giymiş, kim ne yemiş, kim ne demiş Nimette de soru bitmiyor ki Ta ki duran rüzgarlı pazarın ajans haberlerini okuyup bitirinceye, hava durumuyla yol durumunu sayıp dökünceye kadar. O gün gündeme bomba gibi düşen bir haber verdi. Nimet haberin sarsıntısıyla titredi. Tam karşılarında kör bir delikanlı tezgah açmıştı. Bir süre geçti, güya nimetin heyecanı azaldı. ''Adam sen de meraklısı değilim.'' diyen, Ve fakat ne kadar bastırmaya çalışsa da heyecanını gizleyemeyen bir tonda sorularını sıralanmaya başladı. Nasıl biri? Kaç yaşında var? Duran saf saf. İyi, iyi birine benziyor. 20-25 yaşlarında var. Uzun mu kısa mı? Ne bileyim abla oturuyor ayağa kalkınca belli olur. Tahmin et canım. Benim kadar var mı? Duran bilgiç bilgiç. Vardır hatta senden uzundur. Şişman mı zayıf mı? E, orta. ''Ne satıyor?'' ''E bizim gibi çakmak, bil kalem, mendil... Haa el feneri de var.'' Nimet titreyen parmaklarını kendi tezgahında gezdiriyor bir süre. ''Ey yüzünü anlatsana ne giymiş?'' ''Yüzü uzun. Başında bir Türkistan papağı var.'' ''Papak mı?'' ''E bizim oralarda öyle derler. Yünden tiftikten yapılır. Ama bununki deri başlık.'' ''Türkistanlı mı acaba?'' ''Yok yok bize benziyor.'' Nimet heyecanın doruğundadır. E, gözleri? Nasıl gözleri? Kör dedik ya, canım öyle değil. Yani benimki gibi göz kapakları kapalı mı, yoksa açık mı? Açık. Hem bu adam beyaz camlı gözlük takıyor. Nimet abla, yani ilk bakışta bu adama kimse kör demez yani. Öyle, sanki görüyormuş gibi bakıyor. E, belki de biraz görüyordur. Gözlükleri numaralıdır. Yok canım anlamam mı ben? ''Hiç görmüyor. Yani bakar kör. Bastonu bile var.'' ''Baston mu?'' ''He ya. Hani şu beyaz değnekten. Gördüm, katladı, yanına koydu.'' Nimet görme özürlülerin baston kullandığını biliyordu. Bununla yollarını buluyor, yalnız başlarına gidecekleri yere gidebiliyorlarmış. Birileri anlatmıştı ama eğitimini almak lazımmış. Nimetin ne bastonu ne de eğitimi vardı.'' O sıra nimet bastonu da eğitimi de bir yana koydu. Duran'ı bunalttıkça bunalttı. Oğlanın üstünü başını imini timini sorup durdu. Sonunda sustu. İçinden bayağı temiz bir çocukmuş deyip sustu. Bu sırada Gino çay getiriyor. Çay üst geçidin sol yanındaki merdiven altına nasılsa sığışı vermiş ocaktan geliyor. Ocağın sahibi Pala Hasan. Pala Hasan doğulu. Bir sürü işe girmiş çıkmış, içeri düşmüş çıkmış, genç ömründe çok yol görmüş, çok dert çekmiş, pişmiş olgunlaşmış kabadayı bir adam. Aslında merdiven altına çay ocağı açmak usule uygun değil ama Pala'nın polisteki zabıtadaki dostları... Buna bir kolaylık göstermişler. Bir avrat burada, öteki avrat köyde. Bir sürü çocuk ekmek bekliyor. Çay ocağını elinden alsalar yine bir takım bulaşık işe bulaşacak. Başı belaya girecek. İyisi mi bir şikayet vuku bulana kadar şuracıkta sebeplensin demişler. Cino'ya gelince, asıl adı Gökhan Pak. Ama her yerde poliste bile adını sorduklarında Cinali diyor. Nüfus kağıdını kaybolmasın diye palaya vermiş. Cinali ismi zamanla Cino'ya dönüşmüş. He neyse Cino işte. Yiğit lakabıyla anılır. Kimliğine bakarsan 15-16 yaşlarında olmalı ama o kadar zayıf, o kadar çelimsiz ki 10-12 yaşlarında gösteriyor. Yine de ateş gibi. Geçidin merdivenlerini rüzgar gibi çıkar, neşeli naralar atar, durup dururken teraziyi havada çevirerek ''On yap çayları demli olsun!'' diye bağırır. Pala bunun parasını biriktiriyor. Hani kötüsü gelir, askere falan gider, lazım olur diye. Biraz da haçlık veriyor. Çocuk kaldırımda büyümüş. Arada bir ustasını kollayıp, CD satanlarla ortaklaşa at yarışı oynuyor. Kazı kazancılara takılıyor. Ama eğri oturup doğru konuşalım. Pala'nın ocağa yerleştiğinden bu yana bir yanlışını görmedik. Bildik hikaye, sarhoş baba, üvey anne, yoksulluk, sevgisizlik, dayak. Evden kaçıp balicilere karışmış. Ancak madde bağımlısı değil. Kötü günler geçirmiş, açlık, soğuk, ufak tefek hırsızlık. Derken bir gece arkadaşlarıyla rüzgarlı pazarın oralarda kavgaya tutuşuyor. Sebep neyse ne, bunu bir güzel dövüyorlar. Bağırtıya pala yetişiyor, ötekiler kaçmış bu yerde kanlar içinde. Pala'nın yüreği yufka. Yüklenip kuş kadar gövdeyi ocağa taşıyor. Bir kova sıcak su, bir kalıp sabun, bunu önce güzelce yıkıyor. Rüzgarlı pazar ahalisinden doktor diye çağırdıkları garip bir adam var. Alkolik ama okumuş yazmış takımından olduğu belli. Haneberduş bir adam. Bakmış Pala oğlanı çimdiriyor, bir koşu karşı mağazalara gidivermiş. Üst baş almış çocuğa. Yıkama işi bitip Cino'nun yüzü gözü meydana çıkınca oğlan yediği daya aldırmayıp beyaz dişlerini göstere göstere gülerek ''Eyvallah abiler eliniz dert görmesin'' deyince sevmişler bunu. Yeni don, yeni fanila, pantolon, gömlek Cino bayağı adama dönmüş yani. Önüne bir menemen, yarım ekmek, bir de ayran koymuşlar. Cino aç kurt gibi yumulmuş. O yemiş bunlar seyretmiş. Arada bir doktorla pala göz göze gelmişler. İkisinin de gözleri yaşlı. Cino bu, fırlamanın teki. Anlat bakalım, deyince başından geçenleri uyduruk ama acıklı bir film gibi sıralıyıvermiş. Eee, ne olacak senin halin şimdi? Yine gidip uğuculara mı karışacaksın, demişler. Cino el kadar çay ocağına göz gezdirmiş. Bir köşedeki tahta sedire bakmış, hiç fütur getirmeden. Şırak olayım size abi demiş. Şurada kıvrılıp yatarım. Gıkım çıkmaz vallahi diye boynunu bükmüş. O bükülen incecik boyun, Dokunsan ağlayacak iri kara gözler, Yalvaran bakışlar. Gelde dayan. Pala doktora, doktor palaya bakmış. Bakışlar anlaşmış. Peki demişler. Kal burada. O an Cino'ya sanki dünyaları bağışlamışlar. Bir çocuk sokaklardan kurtulmuş böylece. Bir çocuk hayata yeniden merhaba demiş.